Neden? Neden? Neden? Merhaba. Kendini Merhaba. tanıtır mısın? E, Selo bize. Aa, ben Selo, tam ismiyim Selahattin ama artık herkes Selo diyor işte. Uşaklıyım, 24 yaşındayım. İşte son 7 senedir falan İstanbul'dayım lisede. Yani liseden mezun olduğumdan beri İstanbul'dayım. Bir sene İTÜ'de okudum, sonra Boğaziçi'ne geçtim. 4 sene Boğaziçi'nde. Fizik okudum. Doğulu oradan tanıştık. Sonra İtü'de mimarlığa geçtim. Son birkaç senedir oradaydım. Ama Boğaz'ın çevresinde oturmaya devam ediyordum. Ve birçok arkadaşım da Boğaziçi'ndeydi. Böyle. Yani bunların dışında işte Uşak'ta doğup büyümüş. Lise'yi yatılı okumuş. Sonra da İstanbul'a gelmiş bir insanım. Hani az çok belli olacağı gibi. <gülüyor> Peki e... Boğazin sergideki bir eser yüzünden tutuklandın. Metris'te 45 gün mü, 47 gün mü bir hücrede yaşadın? Tabii günleri sen sayıyorsun. Biz yani iki günün bile farkı var. Bu süreci anlatır mısın? <gülüyor> ya işte ya Boğazin'deki eylemlerde sergi fikri ortaya çıktı öğrenciler arasında. Sonra bir sergi düzenleyelim. Hem kampüsünde güzel güzel böyle bir aktivite olur gibi ilerliyordu ve işte Doğu'da belki bahseder böyle daha olay çıkmasın ya da işte polisten daha uzak durabileceğimiz bir şekilde direnelim diye çıkan bir fikirdi aslında. İşte orada resimler hiç işte diğerleri bahsetmiştir. Seçilmiyordu zaten ve yani işte 300 kadar resmin arasından bir tanesini insanlar beğenmemiş. Daha sonra işte tutuklanma sebebimiz Doğu ile benim resmin önünde fotoğrafımız var ve işte güvenliklerin iddiasına göre resmi biz asıyoruz. Ve hani bununla tek kanıtı resmin önünde Doğu ve beni dururken çekmişler ve bu kanıt üzerinden işte 47 gün bizi asmadığımız bir resmi astık diye böyle tutukladılar. İşte bir saniye, gün... bak ben araya gireyim şimdi. <gülüyor> Çok e, saçma bir şeyden nasıl oluyor? Bu resmin önünde fotoğrafınız çekiliyor ve tutuklanıyorsunuz <gülüyor> bu sebeple. Bu nasıl bir suç? Bu e, şeye mi sayılıyor? Yani eseri sahiplendiğinizde mi sayılıyor? Bu eser sizindir gibi bir sonuç mu çıkarıyorlar? Şöyle işte bizi ilk gözaltına aldıklarında bu resim sen mi yaptın? Resmi kim yaptı? Falan diye sordular. İşte bizi bilmediğimizi gelen desinlerden bir olduğunu falan söyledik. Daha sonra işte önce bizi bir tutanak falan imzalatmaya çalıştılar Bana imzalatmaya çalıştıkları şeyde ben daha polisle konuşmamıştım ama polise itiraf ettiğim bir işte şey var ve orada işte bu resmi dört kişi astık. Hazarla ben de sorumluluğu üstlendik gidip güvenliklerle böyle konuşmuşuz gibi bir şey vardı işte. İşte bunlar denediler önce, sonra olmadı. Sonra 3-4 saat sonra birden güvenlikler geldi. İşte asıl olay sanırım güvenliklerin teşhisi üzerinden şey yapılıyor ve işte bizi dört kişi götürdüler. İşte iki kız iki erkek orada güvenlikler işte kadınlar bu resmin sorumluluğunu üstüne aldı. Erkekler de bu resmi aslı diye ifade veriyorlar. Ama tabii şey, normalde bu teşhis işlemlerinden önce şey yapılması gerekiyormuş. Bizim eşgallerimiz alınacak, sonra işte bu eşgale benzeyen birçok insan arasından biz konacak falan. Ama biz direkt dört kişi götürdüler. İşte iki erkek kadın ayırdılar. Sonra da işte ile beni o bir fotoğraf ve iki tane güvenliğin ifadesi üzerinden ki hani onlar da Susursuz şey... Susuz oldu demek istiyorsun değil mi? Aynen yani garipti bilmiyorum. Baya değişik bir süreçti yani. Ama işte şey bizi yani daha zaten cezamız belli değildi de bir şekilde kanıtları delilleri karartırız ya da kaçarız falan şüphesiyle bizi tutukladılar. Hangi Ama, delilleri ya Allah aşkına. Yani işte zaten hani önceden olmuş bir şey. O resim orada yok ve hani o günden itibaren ekstra bir delil de toplanmış değil. Yani zaten hani biz İçeride olsak da olmasak da değişmezdi. İşin garip yanı da Hazarlı Sanayi Okul çıkışında almışlardı ama Doğu kendisi şikayetçi olmak için polise gitti. Ben de sonra taksiyle gittim ve kaçma şüphesiyle gözaltı işte tutuklandık falan geçmiş de. olsun. Evet ol. yani biz de dışarıdan takip ettik edebildiğimiz kadarıyla bize an be an takip ettik gibi geliyor ama o kadar bir, binlerce detay oluyor ki mesela. Tabii ki yansıdı bu usulsüz bir şekilde eşkal alındığı vesaire. Ama her şey o kadar yanlış ki yanlış içinde hmm. yanlışlıklar komedyası açıkçası. Peki güncel durum nedir? Ee, öğrencilik yaşantının ne alemde? Bir yandan aktivizmini sürdürüyor musun? Evetse bu ne alemde? İşte her hafta yeni bir gündem oluyor bu yüzden soruyorum. Kadıköy'de mesela 27 Mart, Cumartesi günü 3 eylem birden vardı. İşte Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri serbest bırakılsın. Parantez içinde Melih Bulu'yu istifa etsin. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyoruz. Bir de o saçmalık var. Üstüne bir de Kanal İstanbul Projesi iptal edilsin kampanyaları. Ya bu nedir? Nasıl bir yaşam? <gülüyor> İsyan ediyor musun? Ya ben yani bundan önce... Tabii böyle aktivist eylemleri böyle kendimi yakın hissetsem de hani pek denk gelmemiştim açıkçası ve son zamanlarda da boğaz içinde böyle büyük bir eylem olmadığı için belki ben de fırsat bulamadım ama kendim de çok sanırım şey yani aşırı kovalayan biri değilim hani biraz böyle çok yakınımda olunca dahil oldum bu olaya ve yani işte şey ya şeyi fark ettim ben. Hapse düşme korkusu hapse düşmekten daha kötüymüş. Yani çünkü mesela şimdi birçok insan böyle birkaç gözaltına alındıktan sonra ya da arkadaşları gözaltına alınınca ya da biz tutuklanınca işte bizim başımıza da bir şey gelir mi diye böyle daha çok endişe ediyorlar falan ve hak veriyorum yani hani ben de aynı endişeleri taşıyordum daha önceden ama içeriye girince sanki şey böyle hani hem dünyanın sonu değilmiş hem de zaten yanlış bir şey yapmadığında en fazla ne yapabilirler ki diye düşünmeye başladım ben. Ve bilmiyorum beni biraz daha cesur yaptı nedense. Yani biraz göz korkutmak için yapılan hmm. bir tutuklamaydı ama bizde de daha yani cesaretlendirdi sanırım. Yaselo mesela Türkiye siyasal tarihini biliyor musun bilmiyorum. Hak mücadelelerini işte... Siyasi kişilerin yaşadığı zorbalıkları ya da işte katliamları diyeceğim. O yüzden mesela dışarıdan bakan birisi için senin ve doğunun hapse düşmesi benim için hapse düşme korkusundan daha kötü kötüydü. Yani korkmaktan daha kötü bir şey yaşadığınızı düşündüm ben dışarıdan bakarak. Söylediğine hmm. şu an muhalefet etmiş <gülüyor> oluyorum. Ee, tabii ki sen öznesin ne yaşadığını anlatıyorsun. Ama mesela salı verileceğinizden çok emin olmakla birlikte herkes bir şerh düşüyordu. Yani ya olmazsa çünkü yani bu ülkede çok büyük zulüm yapılıyor. Bu hiç nedenle yapılıyordu. Yine yapılabilir, yine devam ettirilebilir hmm. pekala diye. Ya sanırım bizde şey böyle içeride sonuçta biraz da daha moralin yüksek kalması gerekiyor ya. Belki böyle daha kendimizi motive tutmak için ya da işte daha yüksek tutmak için belki biraz çabayla bu kadar keyifli geçirdik diyebilirim. Hani yani şey, belki beklentimiz aşırı kötü olduğu için ona kıyasla keyifli geçti diyebiliriz hani. Şey mi? Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi. Yani işte tane. yani çok sıkıldık da böyle hani ben o sıkıcılıkla birkaç gün geçirsem şu an böyle günlerim çok sıkıcı geçiyor falan diye kendi kendime böyle dertlenirim herhalde dışarıda da içeride sanki şey hani, a günlerim geçiyor bir şekilde ya tutunuyorsun hani. Hmm. Ama şey işte hani yani tabii bizi aylarca, yıllarca tutmuş olsalar bu fikrimiz de değişirdi. Şimdi yine hani görece kabul edilebilir bir şey. Yani tabii kimse böyle sebepsiz yere bir buçuk ay tutuklanmasın. Ama hani yani şey dayanılmayacak bir şey değildi ve birazcık bizim hayatımızda da ilerdi böyle hani kısa süreli bir eziyet sonra da işte hayatımızı yaşadık diye anlatabileceğimiz bir şey olarak bakmaya çalıştık daha çok. Yani şey, hani şey kötü, bir kişi suçsuzken ya da yeterli kanıt yokken ya da mi, sergi yaptı diye 47 gün tutuklanma olayı hani ülkeyi düşündüğünde üzen kısmı asıl o yani. Hani ben değil başkası içeriye düşse yine şu anki rahatsızlığım aynı olurdu büyük ihtimalle. Sizin e, Doğu'yla birlikte alınırken çektiğiniz video e, viral oldu ya senin bundan Hı -hı. sonra sizde dediğin. E, o videoya çok kişi duygulanmıştı. Ben de onlardan biriyim. E, beni ağlatmıştı ve galiba yüz kere dinlemişimdir onlarca diyeceğim. Şu anda da benzer bir hisse kapıldım. Beni çok üzüyorsun söylediklerin beni çok üzüyor. E, e, yapılan saçmalığı bu şekilde kabul edebildiğini düşünüyorum Ancak Senin de dediğin gibi. Bu şekilde çerçevelendirerek bir, şekil, bir anlam kazanıyor. Çünkü öbür taraf öbür türlü çok saçma. Yani evet hani bir yerde başımıza neler geldi diye bir moda girsek içeride de hani zaten yapabileceğimiz çok bir şey yok. Yani. Ama işte sanırım içinde olunca dediğim gibi böyle daha şey birazcık da durumun çok ciddiyetini kabul etmiyorsun. Kendini böyle eğlenceli <gülüyor> tarafına bakıp geçirmeye çalışıyorsun. Çünkü ben şimdi içeriden çıktım da karantinaya girdim. Dışarı çıkamıyorum. Ama bu en son Boğaziçi olaylarında böyle birkaç kişi dövüp gözaltına aldılar. Yani birçok kişi gözaltına aldılar da aralarından bazılarını da dövmüşler o sırada. Ve yani onları görünce mesela benim hapse atılmam böyle haksızlık karşısında çok öfkelendirmedi beni nedense. Sanki kendime dışarıdan bakmak yerine daha olayın içinde düşünüyordum falan. Ama dışarıdan başka birisine yapıldığında böyle nedense... Hani böyle kendime yapıldığında öfkelenmezken... ...başkasına yapıldığında öfkelendiğimi fark ettim. Belki kendimize yapıldığında öfkelenmek bir çözüm getirmediği için... ...işte onu yok saydık ya da böyle mutlu olalım falan dedik bilmiyorum ama... ...şey yani biz doyla şeyi düşünüyorduk... ...içerideyken bir şekilde işte hayatta kaldık... ...günler geçiyor o zaman... ...hani az çok iyiyiz, ağlayıp etmiyoruz falan... İşte herhalde dışarıdakiler de böyledir falan diye düşünüyorduk ama sanırım dışarıda da bayağı yani şey biz birçok şeyden izole olduğumuz için insanlar nasıldız onu da bilmiyorlar falan ve çıkınca ekinde konuştuktan sonra fark ettim hani bazı şeyleri insanların dışarıda ne kadar endişelendiğini falan. Öyle yani. Ya e, dinleyicilerimiz için not düşmek istiyorum. Seninle e, 47 gün içeride tecrit hücresinde geçirdin. E, bu, bunu yaşamış birisiyle bu, bu şekilde konuşmak çok doğru hissettirmiyor bir yandan da bana. Yani siz çok kötü bir şey yaşadınız işte. Hayır yani tabii ki e, anlıyorum ne demek istediğini. Hatta şey e, hemhalde oluyorum yani. Sanırım ben de böyle düşünürdüm gibi bir his de geliyor içime. Fakat Hazar'la çekerken de o da hep şey diyordu işte. Ya ben bir şey değil yani ben ev hapsindeyim. Sonuçta içeride olan arkadaşlarımız var gibi. Bir yandan da gençliğimizi öyle bir şeye hapsettiler ki. Öyle bir zihinsel yapı hapsettiler ki böyle. Yarabbi şükürcü olduk sanki. <gülüyor> öyle gibi geliyor yani sürekli. Ya buna da şükür, buna da şükür. Neyse yani not düşmüş olayım. Yani şey hani yapılan şeyi hani böyle mutluyuz falan da yapılan şeyi tabii onaylamıyoruz ve böyle hani biz değil herhangi birisine yapılsa da ona karşı bir öfkemiz var ama hani şey de yapmadı bu durum bizi böyle işte aman Allah'ım hapse düştük gözümüz çok korktu bir daha yapmayacağız çok uslu duracağız böyle bize işte ne bileyim Başınıza hangi rektör gelirse gelsin kabul edeceğiz gibi bir şey de sokmadı. Hani sanırım birazcık da şey böyle Harcayın bizi. <gülüyor> yani insanların bizim hakkımızda bizden daha çok korkmasını da istemiyoruz. Hani yani olan kötü bir şey ama hani korkup geri çekilerek çözülebilecek bir şey değil. Ya. Sanırım birazcık daha böyle motivasyonlu olmamızın sebebi de o yani. Hani çünkü biraz da Seloba'nın şey gibi geliyor hep. Sen de izlemiş misindir büyürken Tarkan filmlerinde gözünü dağlarlar falan işkence sahneleri vardır. <gülüyor> <gülüyor> hani sanki böyle çok korkunç şeylerini sakat bırakacak kadar kötü şeyler yapılsa kötü olur. Ama onun dışındaki şeyler hani bedenimizin bütünlüğüne olan müdahaleler daha kabul edilebilir gibi mi geliyor bilmiyorum. Beni bir aldılar, bir odaya koydular ya da eve hapsettiler. İyi, gözümü dağılamadılar, <gülüyor> <gülüyor> kolumu yani, koparmadılar. Dizi sonuçta tüm ömür boyu verilen bir ceza. Ya, hani geçtikten sonra ...geçmişte verilen hani ve iz bırakmayan bir ceza hani iyi yönlerinden bakmak daha kolay oluyor. Hmm, güzel bir şey yakaladık gibi iz bırakmadı mı? İz bırakmaz mı? Yani şöyle yani. düşünüyorum. Yani biraz macera gibi falan baktık. Hani işte ben bundan önce de otostof falan çekmeyi sever, seven biriyim yani. İçerideyken çekebiliyordum. İşte o zamanlar böyle zaten çok da param olmayınca şey böyle zaten euroyu falan baz alınca hiç param yok böyle. <gülüyor> ve işte kendimce çok az paralarla çok fazla yer görmeye çalışıyordum ve bu sırada cidden eziyet çekiyordum yani. Kilo falan da veriyordum böyle. Yarın nerede kalacağım falan ama mesela hani işlerin çok kötüye gitmediği senaryolarda hep böyle bunlar mutlu hatırladığım şeylerdi böyle sanki arada ufak eziyetler çekmek hayatı böyle bir renklendiriyor gibi hissediyorum. Bu da onlardan biri gibiydi hani şey tadı kaçacak kadar kötü bir şey değildi hani böyle işte yani üzülerek nereye kadar hani. ...böyle değişik bir macera diye görüyorum. Evet, Orta olmak konulu panelimize hoş geldiniz. <gülüyor> yani bir de şey... ...hani bu fikir ya da ifade özgürlüğü için verilecek bir bedelse... ...hani birkaç kişinin böyle 40-50 gün içeride kalması... ...ben hani bir işe yarayacaksa bayağı memnunum bundan ama işte... ...yani şu an bakalım işe yaradı mı? Hani sadece... 50 gün önce neyse oraya döndük ya da 55 gün. Hani her hmm. bir şeyleri çözecekse yoksa hani boş yere yattığımızı düşünsek sanırım daha da üzülürüz doğuyla. Ama şu an sanki böyle haklı olduğunu bildiğimiz bir şey için cezalandırıldık ya. Hani Ya evet söylediğin şey bana Sokrates'in savunmasını ve üzerine baldıran zehirini kendi iradesiyle içmesini hatırlattı bu arada. Yani suçlu olmadığını biliyor, biliyordu ve bunu yaptı. Peki seni ne rahatlatır yani özür bekliyor musun işte ne sen sana iyi gelir Melih Bulu istifa etse çok iyi gelir <gülüyor> hepimizi. Yani, hani yine bunu, yani istifa etmek bu yaptıkların tam özrü olmaz yani hani zaten direkt sadece Melih Bulunun yaptığı bir şey de değil de hani şey babaanne laf vardır ya pardonlar çıkalı Eşekler çoğaldı diye. Hani yani, yani <gülüyor> bir kişi <gülüyor> yeniden tedavile girsin bu laf. Hani <gülüyor> birçok insanı böyle dövüp gözaltına alıyorsun, tutukluyorsun falan sonra üstüne a pardon desen işte Ferhan Şensoy filmi oluyor yani. Ne rahatlatır bilmiyorum yani hani bir şeylerin ülkede düzeliyor olması sanırım rahatlatır çünkü kişiler bazında çok bir bir umut bekle, beslemiyorum galiba yani özür yani dilenmesini beklerdim ama öyle bir gerçekçi beklentim yok hani bak. işte ülke yani fikir özgür insanlar hani bu yapılan haksızlığı görsün, desteklesin ve hani şey yani hani umarım bir şeyler iyiye doğru gider ülkede ve hani bu beni rahatlatır yani o zaman İçeride boşuna kalmadığımı hissetsem sanırım her şey güzel. Yani şu an eylemlerin devam etmesi de sanırım doyla benim bu düşüncede olmamızı kolaylaştıran şeylerden biri. Çünkü yani bir şey başarmış hissediyoruz. Her ne kadar sadece içeriye girip çıksak da hani en azından karşı durduk ve bu konu hani bizim gözümüzü korkutmaya çalıştılar ama korkmadık hani bu. Yani geri adım atmamak da bir başarı gibi sonuçta karşında senden çok daha fazla gücü olan bir şey var yani. Hani hukuksuz şeyleri kullanabiliyorlar. Ama hani evet eylemler bitmiş olsa mesela 50 gün işte 40 gün 50 gün boşuna yattık falan diye üzgün de çıkabilirdik. Ama şu an şey böyle işte birçok insanla beraber bir ortak bir şeyin içindeyiz ve işte onlar da bayağı destek oluyorlar böyle. Yeni yeni insanlarla tanışıyorum ve işte sanki böyle aradan birkaç kişinin yatması gerekiyordu yani. Yani bu biz yapmasak da birileri tutuklanacaktı büyük ihtimalle. Böyle bir sebepten. Çünkü üniversite eylemleri bayağı uzun devam ediyordu. Biz tutuklandığımızda birinci ayına falan geliyordu sanırım. Aynen. Yani işte biz de piyangonun bize vuran kısmını üstlendik işte. Bundan sonra yine devam edelim. Hani bu Sadece bizim başımıza gelen kötü bir şey değil de hep gençler üniversite öğrencileri olarak topluca yaptığımız bir şey olunca böyle daha dava gibi bir şey dönüşünce çekmesi de oluyor yani. Şey bir söz vardır ya Balaç Üniversitesi öğrencileri öğrenciyken sosyalist mezun olunca kapitalist çünkü iyi iş bulurlar <gülüyor> iyi paralı iş bulurlar diye ve o, o politize olma durumu hep işte beş yıla e, sıkıştırılmış gibi görülür. O da bir şeydir yani liberal politize gibidir. Yani en, en canının yanacağı en son noktada e, gık eder, ses çıkar gibi. Siz hiç öyle olmadığını gösterdiniz. Çünkü ben 2010 mezunuyum. 11 evet. yıl oldu, 12 yıl olacak mezun olalım. Farklı bir şey yani. Benim dönemimde hatırladığımdan daha politize olduğunuzu e, gö görebiliyorum. İyi geliyor bu açıkçası. Peki pardon söyle lütfen. Ya boğaz için durumuyla ilgili söyleyecektim de ben de boğaz içine geldiğinde böyle çok politik bir okul yani mesela ot deyince aklına direkt bir şey geliyor hani ot de insanlar direniş geçmişi var yani direniş geçmişi var. Ama boğaz hep böyle şey hem yani En son eylemler işte 2016'da falan oldu sanırım. Yani böyle büyük eylemler. Onun dışında hiç Boğaziçi eylemi... Yani ben arada okulda bir topluluk gördüğümde katılıyordum ama böyle Boğaziçi eylemlerle alınan bir yer değildi. Ve hani böyle sanki kendine dokunmadığı sürece biraz kurtarılmış bölge gibiydi Boğaziçi. Ve hani insanlar da belki tam farkında değildik. Hani bizim dışımızda olan şeylerden emin değilim sebeplerini ama hani şey fark ettim avukatlarla da konuşuyorduk. Boğaziçi'liler okullarına ba bayağı bağlı yani hani şu an tüm mezunlar ve öğrencilerin bir arada olması falan ve hani sanırım okullarına dokunan bir şey olduğunda böyle belli çizgilerini geçtiğinde de hani verebilecek öğrencilerin verebileceği tepkiyi göstermek açısından bayağı güzeldi bence bu olaylar. Ve Hani bence kimse beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk. Hani böyle Boğaz içinde insanlar bu kadar şey yapardı ama güzel bir duygu yani. Birlik, okul olma duygusu. Tabii. Tabii akademisyenler öğrenci o bileşen kısmı yani bütün bileşenlerin bir arada irade gösterebilmesi çok güzel. Peki önüne bakabilecek durumda mısın bilmiyorum ama planların var mı? Boğun serginin bana kalırsa doğru bir iş olduğunu gördük hatta e, o kadar doğruydu ki yani 47 gün tecrüt hücresinde kaldınız. Hazar ve Sena evapsi aldı. Bana göre sağlaması bu bu arada yani doğru bir iş yapıp da cezalandırılmamak imkansız olduğu için e, sağlaması olarak görüyorum. Bundan sonra ne olacak? E, şahsi olarak planın var mı ve sergi ekibi adına ne söylersin? Şey, şeyden bahsedeyim. dün ya da bu sabah sanırım Füma şey gönderdi. Galileo da İlk bu işte bir engizisyon mahkemesiyle takıştığı dönemde ev hapsine mahkum bırakılmış sonuna kadar. <gülüyor> Atalarımızın direniş geçmişi var. <gülüyor> yani, yani o davandan beri yöntemler az çok aynı sanırım. Ama işte bu şey sanırım Nazım Hikmet'in bir olayı vardı. Ne kadar doğru bilmiyorum da işte hapishanede müdürmüne çağırıyor onu. İşte konuşuyorlar sonra işte Nazım'la tartışıyorlar falan. Nazım Hikmet işte hani seni tutukladık falan gibi konuştuktan sonra Nazım Hikmet şey diyor işte tutuklu olan bir sanatçı örnek veriyor eskilerden. Bunu tanır mısın diyor. İşte hapishane müdürü evet diyor. Peki o dönemdeki işte hapishane müdürü kimdi tanır mısın diyor. O da bilmiyorum falan diyor. Sonra gidiyor hani. Söyleyeceklerim <gülüyor> bu kadar değil. Hani <gülüyor> o açıdan baktığımızda güzel yani bir yandan evet sağlaması oldu gibi ve hani hani başımıza kötü bir şey geldi. Bunun iyi yanları birden daha çok insan bize destek vermeye başladı. Daha çok kişiye ulaştık. Yani tabii keşke daha çok kişiye ulaşma yöntemimiz devlet tarafından cezalandırılmak olmasa ama hani karşında sana birisi haksızlık yaptığında da yalnız bırakılmıyorsun. Yani ve hani belki böyle bir zorluğa rağmen devam ediyor olmak ve ve hani bu sayede birçok insandan destek görmek de hani güzel bir sınav ama artıları da var yani bir yandan yani biz işte çıktığımızdan beri biraz dinlenme havasındayız doğuda bir şehir dışına gidip gelmişti ben işte bir de yani hasta olmadım ama covid pozitif çıktım bu hafta sonuna kadar karantinadayım i̇şte... Kader'in sillesini yiyorsun <gülüyor> selo böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> Yani iyi oldu çünkü şey e, yani birden dışarıya çıkmak belki çok gelebilirdi çünkü ya sen ne kadar pozitif bir <gülüyor> insansın inanamıyorum ya, <gülüyor> telefonumu aldığımda falan hani bir sürü mesaj vardı ve hani, ben hiç bir buçuk ay boyunca hem telefon hem bilgisayardan bu kadar uzak kalmamıştım yani hayatımda ve böyle birden o dışarın koşuşturmacasına da alışmak gerekiyordu sanırım Hani evden çıkamadan alışmaya başlamak güzel yani Sonuçta yanılı sevdiğim insanlar olduğu sürece e, şu an ne yapayım elimde vakit geçirecek bir iki seçenekten daha fazla şey varsa hani güzel Hani bu kadar da yetiyor şimdilik Çünkü çok azına alışmıştık Ama işte bir yandan bu sergi ile ilgili konuşmaya başladık işte yeni bir açık çağrı düşünülüyor şu an. Ben iti öğrencisi olduğum için şu an işte o konuyla birazcık ilgileniyorum. Diğer üniversitelere ulaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda işte galeriler, yurt dışından bağlantılar falan biraz işte bu iki aylık dönemde başımıza neler geleceğini bilmediğimiz için aşırda aktif olamamıştık Çünkü bir yandan ne desek bizim içerideki tutukluluğumuz uzar mı diye bir düşünce içindeydi sanırım dışarıdakiler. Ama artık geri döndük işte yeni bir sergiyle, yeni planlarla yani bu ara tam başlamak üzereyiz yeniden. Yani bu ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama bir hafta içinde belki haberleri çıkmaya başlar yeniden. Yani devam Allah... edeceğiz. Ben işte Derviş karar... sabrı var sizde. <gülüyor> Allah size peygamber sabrı vermiş. O da kötü bir duadır derler. Peygamber sabrı versin deyince başına da bir sürü şey gelsin. Sen sabretmek zorunda kal der gibi oluyor. Umarım sabrınız sınanmaz diyelim. Evet ama işte kötü şeyler olurken bunun yani işte iyi yansımaları da oluyor. Yani hapiste olmak iyi bir şey değil ama sen hapiste olunca birden yardım eli uzatan insan sayısı da çok fazla oluyor ve hani kötü kısmına dayanabilirsen iyi yanlarına da bakılabilir diye düşünüyordum. Yani bu tabii hapse düşmemize hak yapmaz ya olay hapse düştük gibi bir şey değil ama işte ne yapacağız? Hapse atılıyorsak hani bari iyi taraflarına bakalım falan kafasındayız. Ama şey yani işte. Ben dışarıya çıkabiliyorsam eylemlere de gidecektim. Hatta karantinaya girmeden önce işte okulun önünde, okulun içinde basın bildirisi okuyorlardı Boğaz. Şimdi birkaç kere dışarıdan böyle işte slogan attım, onları bekledim falan böyle bir... Hani kendi çapınızda küçük tamamen. muhaliflikler. <gülüyor> <gülüyor> Tencere tamam. Yani... Doğu'da bende bekliyoruz yani. Tabi diğerleri de öyle de biz beraber tutuklandık diye Doğu'dan bahsediyorum. Yani gerçi o da anlatır da. Yapacağız yani bir şeyler. Yani artık tabii daha dikkatli olup yani şey... Hani öz, özgür bir ülkedeyiz ama o kadar da özgür bir ülkede değiliz sanırım şu an. Hani belki bundan sonraki şeyler de birazcık daha ekstra dikkatli olmak gerekir de içeride eğitimci hukuk öğrendik yani işte neyse ki. İşte bir onlara dikkat edip onun dışında yine haklı olduğumuz şekilde yani insanlara zarar vermeden, umarım da zarar görmeden fikirlerimizi söylemeye devam edelim diye bekliyoruz. Yani beklemiyoruz sadece bir şeyler de yapmaya başladık Bakalım, evet, Çalışıyoruz diyorsun Ya bir şey sormadan edemeyeceğim Kayda da giriyorsa girsin ne yapalım Bir an böyle gittim geldim kafamda <gülüyor> Acaba bunu kapattıktan sonra mı söylesem diye Ama covid pozitif olduğun Bilgisine güveniyorsun değil mi Acaba bir çeşit ev hapsi vermek için Böyle bir manipülasyon olmuş olabilir mi Bu çok çirkin hmm. bir düşünce belki ama Yok şey. Belki senin de aklına gelmiştir Ya da birilerini ya, sormuşlardır Ekin pozitif oldu işte o hatta ilk testi negatif çıkmıştı. Sonradan ikinci şey, bronşit'i falan var gibiydi. Sonradan ikinci testi pozitif çıkınca eve geldiler. Bana da test yaptılar. Öyle pozitif çıktı hani hmm, Kesin çıkınca bilgi. devletin direkt şey yaptığı bir şey değil böyle. Şu i̇nsan neler düşünüyor? Özür dilerim. <gülüyor> Dinleyicilerden özür dilerim. Okay. <gülüyor> Umarım çok kötü biri gibi görmezler beni ama hep böyle komplo teorilerine gidiyor akıl. Geçmiş olsun. Neyse semptom göstermemene sevindim. E, Ekin'le de kayıt alacağız. O da iyi anladığım kadarıyla. Yani söylediğin şeyler bu arada e, sohbet bitmez. Umarım bir araya gelip fiziksel olarak yine sohbet edebiliriz. Ama yani bu podcast'in kapsamında birçok şey canlandırdı zihnimde. Özellikle bu neden neden neden serisini çıldırırcasına neden diye bağırarak işte siz içerideyken diğer arkadaşlarımızla kayıt alırken Onların söylediği şeylerle de zihnimde mekik dokudu yani birçok şey birleşiyor aslında ee, dinleyicilerimiz de kendileri artık birleştirir bir şeyleri ee, şu yani şu, şunu bir daha vurgulayalım hapse düşme korkusu hapse düşmekten daha kötüymüş dedin ya bu biraz böyle üzücü bir şey oldu bu podcast'in <gülüyor> bana kalırsa ee, çok teşekkürler Salo İyi ki varsın. Her Seviliyorsun. Seviliyorsunuz. Varsınız, şey geleneğe devam ed ettirelim. Biz bu seriyi hep Doğu'dan alıntıyla bitirdik. Sanat Kalın yazmış mektubunda. Sanat Hı. Kalın. Evet, Sanatlayı sanat sanat. atmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Programı sen kapatmak ister misin? Sanat Kalın hoşça kalın diyerek. Buraya kadar dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Ben yani dediğim gibi göz korkutmak için yapıldı ama biz korkmadık. Siz de korkmazsınız umarım. Hep beraberiz. Birlikte güçlüyüz. Sanat kalın. Hoşçakalın. Neden? Neden? Neden?